Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Kıymetli kardeşlerim Hicretin altıncı yılı Müminler Umre için yola çıkmışlardı Hudeybiye'ye geldiklerinde Mekke müşrik liderlerinin Müslümanları Mekke'ye sokmayacaklarını öğrendiler Elçiler geliyor Elçiler gidiyordu bir çözüm yolu bulunması için gayret ediliyordu. Ama hiçbir çıkış yolu bulunamıyordu. Peygamber Efendimiz en son olarak damadı Hazreti Osman Efendimiz'i elçi olarak Mekke'ye gönderiyordu. Hazreti Osman Efendimiz'in Mekke'de kendini koruyacak güçlü akrabaları vardı. Bir de Hazreti Osman Efendimiz yapısı itibariyle halim selim bir yapısı vardı. Hz. Osman Efendimizin gönderilmesi hayırlı sonuçlar getirebilir diye bakılıyordu. Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam Hz. Osman Efendimiz'i Mekke'ye gönderirken iki hususu beyan ediyordu. Birincisi, Mekke müşrik liderlerine umre için gelindiğini, başka bir niyetin olmadığını, bu konuda kararlı olduklarını bildirmesini istiyordu. İkincisi, Mekke'den Medine'ye hicret imkanı bulamamış Mümin olduklarında yıllardır gizli tutmuş olan Müslümanları ziyaret etmesini Resulullah'ın selamını söylemesini Ve çok kısa bir zaman sonra Mekke'nin fethedileceği müjdesini vermesini istiyordu Hazreti Osman Efendimiz Kureyş liderlerine geliyordu Kureyş liderleri Hazreti Osman Efendimiz'e nazik davranıyorlar Hz. Osman Efendimiz'in kabilesi, akrabaları Mekkelilerin en güçlülerindendi. Onlar da Hz. Osman Efendimiz'e saygıyla, hürmetle davranıyorlardı. Hz. Osman Efendimiz, Resul-i Ekrem'in elçisi olarak konuyu tekrar gündeme getiriyor, Peygamber Efendimiz'in ve ashabının niyetlerinin umre olduğunu, başka bir gayelerinin bulunmadığını söyledi. Engel olunmasının doğru olamayacağını dile getirdi Daha sonra da Mekke'ye girmek için Akrabalarını ziyaret edebilmek adına Onlardan izin istedi İzin verildi ve Hz. Osman Efendimiz Kimliklerini gizleyen, Müslümanlıklarını gizleyen müminleri ziyaret ediyordu Müminler Allah'ın Resulünün Umre için Hudeybiye'ye kadar geldiğini öğrenmişlerdi bütün varlıklarıyla Mekke'ye gelebilmeleri için dualar ediyor, gözyaşları döküyorlardı. Gönüller ve gözler Resulullah'ı kolluyordu. Allah'ın Resulünü bekliyorlardı. Bu bekleyiş içindeyken Hazreti Osman Efendimizle buluşuyor ve görüşüyorlardı. Hazreti Osman Efendimiz Resul Ekrem Efendimizin selamını iletiyordu. Mümin kalpler Resulullah'ın selamıyla Aya kalkıyor Hiçbiri kendine hakim olamıyor Hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı Selam sevgiliden geliyordu Yoluna kurban oldukları sevgiliden geliyordu Gül yüzüne doyamadıkları sevgiliden geliyordu Sohbetine doyamadıkları Allah'ın sevgilisinden geliyordu Alemlere rahmet olandan geliyordu İnsanlığın insanlık üstadından Biricik usveyi Hasene'den geliyordu. Hazreti Osman Efendimiz daha sonra müminlerle görüşmesini anlatıyordu. Mekke'de görüştüğü müslümanlardan bir erkek ve bir kadına Resulullah'ın müjdesini haber verdiğim zaman sevinçlerinden ağlamaya başladılar. O kadar ağladılar ki ağlamaktan öleceklerini zannettim. Bana onlar Resulullah'a selamımızı bildir. Onu Hudeybiye'ye getiren Allah, Mekke'ye getirmeye kadirdir diyorlardı. Şair öyle diyordu. Bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenlerden, sevilenlerden eser yok. Hazreti Bilal Efendimiz, Peygamber Efendimiz ahiret alemine göçeyleyince, artık bir daha ezanı okuyamadı. Ona defalarca ey Bilal, ne olursun Bir vaktin ezanını okusan da Bizi peygamber efendimizin dönemine bir götürsen demişlerdi Bilal efendimizin gönlünde yangın vardı Ayrılık onu yaktıkça yakıyordu Medine'de her şey onu hatırlatıyordu Her hatıra içini daha bir yakıyordu Bilal efendimiz Medine'den gidiyordu Meçhule gider gibi gidiyordu Sessizce Medine'den ayrılıyordu Sevgilin olmadığı bir yer, gülüştan bile olsa ne anlam ifade ederdi? Varlıklar aleminden insanı çekip alırsanız, bu alemin bir anlamı kalır mıydı? Anlamları yakalamak, manaları anlamak, varlıklar üzerinde çalışmak ve tefekkür etmek, konumunda sadece bir varlık vardı, o varlık insandı. Ya insanın önündeki insanlığın üstadını alırsanız, İnsan çürleşen bir varlığa dönüşmez miydi? Bahçeler solardı, gülüştan solardı, insanlık solardı. Sahabe-i Kiram'ın peygamber sevgisi kelimelerle anlatılamazdı. Taif lideri Urbe bin Mesud bu tabloyu görmüştü. Peygamber ve arkadaşların ilişkilerini gözlemlemişti. Ve tam bir hayretlere gömülmüştü. Hayatında asla görmediği derin bir sevgi iklimini görmüştü. Mekke'ye dönüşünde öyle diyordu, ''Ey Kureyş topluluğu, vallahi ben birçok hükümdarın huzurunda bulundum. Birçok hükümdara kavmimin elçiliğini yaptım. Kayserin Necaşi'nin ve Kisra'nın huzurunda bulundum. Onun kadar sevilen, ona itaat edilen kadar birisini Vallahi görmedim Muhammed bir şey söylediği zaman Onu yapmak için Nasıl yarıştıklarını gördüm Bilin ki sizler Muhammed'e hiçbir zarar Veremezsiniz Adamları buna asla izin vermezler Diyordu Urve bir diplomattı Keskin bir gözlemciydi Kıvrak bir muhakemesi vardı Derin bir kavrayışı vardı Ömrü boyunca Böyle bir sevgiseli görmemişti Büyük bir etkilenme yaşıyordu Kararını veriyordu Bu muhteşem sevgiyi Kendisi de yaşamak istiyordu Bu sevgi iklimine girmek Peygamber iklimine girmek istiyordu Artık gönlü, gözü, kulağı Efendimiz'deydi Aleyhisselatü vesselam Hudeybiye'den Mekke'ye gidiyordu Uruvin Mesud Taif'ten ayrılıyor Sürat ve Medine yollarına düşüyordu Peygamber Efendimiz henüz Medine'ye girveden Urve sevgiliye ulaşıyordu. Kalbi inşirah buluyordu. İslam'la şerefleniyordu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in iklimindeydi Urve. Şimdi muhabbet iklimindeydi. Şimdi sevgi ırmağındaydı. Hazreti Urve radıyallahu anh Allah'ın Resulünden izin istiyor. Taife gitmek ve kavmine de İslamı anlatmak için izin istiyordu. Peygamber Efendimiz, Taiflilerin düşmanlığını biliyordu. Urve'nin Müslüman oluşuna tahammül edemeyeceklerini çok iyi biliyordu. Bu nedenle, onlar seni öldürürler ya Urve diyordu. Ama Urve kavmu hakkında ya Resulallah, onlar beni kendi öz evlatlarından bile çok daha fazla severler dedi. Ve tekrar izin istedi. Peygamber Efendimiz ya Urve, ''Onlar seni sağ bırakmazlar.'' buyurdu. Urve, ''Ya Resulallah, onlar değil beni öldürmek, beni uykudan uyandırmaya bile kıyamazlar.'' dedi. Urve üçüncü kez izin isteyince, ''Madem istiyorsun git.'' buyurdular. Hazreti Urve, heyecanla kavmine gidiyordu, umutla Taif şehrine geliyordu. Kavminin akın akın İslam'a geleceğini hayal ediyordu. Hazretleri Taif'e geliyor Önce Müslüman olduğunu açıklıyor Sonra Taiflileri İslam'a davet ediyordu Taif'in liderleri Tam bir kibir ve gurur abidesi Gibiydiler Adamlarına emir veriyor Ve adamları Hazreti Urve'yi Ok yağmuruna tutuyorlardı Canlarından aziz bildikleri Urve'yi şehit ediyorlardı Oklar Urve'nin bedenine Sanki kelebek dokunuşuyla Dokunuyordu Urve radıyallahu anh, yavaş yavaş yere yıkılıyordu. İmanla aydınlanmış güzel yüzü daha bir berraklaşıyordu. Peygamber efendimize Urve'nin şehit olduğu haberi ulaşınca Urve'nin kavmi içindeki durumu Yasin suresinde bahsi geçen elçinin kavmi içindeki durumu gibidir. O kavmini Allah'a imana davet etmişti de kavmi onu öldürmüştü. Allah'a hamdolsun ki Ümmetimin içinde sahibi Yasin gibi birini bulundurdu buyurdu. Kalpler pırıl pırıldı. Kalpler yüzlere vuruyordu. Yüzler pırıl pırıldı. Kalplere Elviyud ismi yansıyordu. Şiddetle seven Rabbi Rahim'in sevgisi imanlı gönüllere yansıyordu. Gönüller asıl sevgiyle hemde buluyordu. En büyük sevgiyle hem oluyordu. Kalpler kıvamına ulaşıyordu. Kul varoluş sırrına yürüyordu. Varlıklar kulu tatmin edemezdi. Zira onun kalbi sonsuzluklara sarkardı. Sonsuzluk isterdi. Bitimsiz muhabbet isterdi. Sonra Rabbi Rahim'e ait olduğunu anlardı. Varoluşu Rabbi ile iletişime geçmekti. Onunla söyleşi yapabilmekti onun kelamıyla ona seslenmekti. İşte ona zirve boyutlarına kul olan, işte alemlere rahmet olan, işte insanlığa usve-i hasen olan, onun halleri Rahman-ı Rahim'i hatırlatırdı. Onun davranışları her insanın biricik olduğunu fark ettirirdi. Onun halleri, sözleri kulu Rabbine yönlendirirdi. Urve radıyallahu anh önce Allah'ın peygamberini tanıma imkanını elde ediyordu. Onun rabbani iklimde olduğunu idrak ediyordu. Kalbi ona yöneliyordu. Kalbi ona doğru akıyordu. Urve iman ikliminde kabına sığmıyordu. Kavmin varoluş iklimine kavuşmasını istiyordu. Zaman kaybetmemeliydi. İman heyecanıyla kavmine geliyordu. Kolun ana gündemi Rahman Rahim'di. Kulun biricik gündemi Rabbi Rahim'di. Kul önce Rabbini anlatacaktı, sonra Rabbini anlatacaktı, daima Rabbini anlatacaktı ki bütün varlıklar her dem kendi dilleriyle kerim olan Rabbi Rahim'i e anlatırlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden